Onda abi inşallah gündem mesele yaşayacak. Azərbaycan. <gülüyor> Cehalif meselesine. Türket abiyle anamızı ağlattı bu cerahat. Hayat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz de elimizde bir kardeş de bize gönderdi. Derdiler de var. Bunu sen diyebilirim inşallah. Yok şöyle da yapalım daha rahat olsun. Biraz vakit ayıralım buna. Aklınıza ne geliyorsa. Hangi şüphe geliyorsa sorun. Hem siz faydalanın, hem dinleyenler faydalansın. Yani cehaletin özür olmadığını söyleyenlerin delilileri aklınıza ne geliyorsa sorun. Kısa kısa cevaplarla geçelim, evet. Onu senden var, doğru başka getirelim. Biz altın kardeşimin her gönderdiği, İmam Şafir'den İblin'e fayyumdan Taklah, tapi, ya. yani, oleh. Tidak boleh nama, dia ni, atau sesuatu dia. Sesuatu. Sesuatu dia. Kitablah nama itu taksi. Tidak. Yo, soalnya kitablah, beliin sendiri. Zahab, Zahab dari Uluwir. Gaffah, ha, he, terima kasih. Uluwir Ali Gaffah. Di atas josh ibnu Hajar Fathul Baridah. Ibnul Hajar di istimar josh Islamiah. Ibnul Qayyum adalah. Tidak. Ibnul Hajar itu Fathul Baridah. Fathul Baridah, tapi ibnu Herkes evet, şimdiden reddedebilmeceği isim ve simetler var. Müdüzet sattıktan sonra bunu mukayer falan çağırırlar. Çok ayıptır yani bu, bu nakilleri getirmeye, gerçekten yani. Bilim edebine hiç yakışmadı. Hani kendi reddettikleri şeyi getiriyorlar. İsim sıfatı zaten tekfir etmiyorsunuz, bari ne bunu getiriyorsunuz, bahsettiği isim sıfat. O yüzden bak, öbür nakilleri de say, hangi nakili sayarsanız, sayın söyledikleri mesele hiçbir alakası yok. Bunu geçtik şimdi, bu boş. İsim sıfattan bahsediyoruz. bahsediyor? E siz tekfir etmiyorsunuz isim sıfatla mukayer edenleri. Hangi mesele diyorsunuz? Bilmem ne diyorsunuz. Ha derseniz ki onu hüccet çattıktan sonra yani Türkçe tabirle hücceti ikame olduktan sonra ya bağlıyor derseniz. E hüccetini ikame size göre zaten Kur'an gelmiş. Kur'an hüccetinin ikamesidir. E dedim o zaman teklif etmeniz lazım. Hem teklif etmiyorsunuz hem de bunu getiriyorsunuz. Bunun şimdi mesele ne? alakası var? Harakasınız. Fattan bahsediyor bunaki. İşte yani. Ata bu hanım Şerhi fiklakt var da mollalar Karin'in Şerhi buyuruyor. Bir kere bak, şimdi nakil yapmadan önce. Hemen öncelikle bir cevap vereyim. Bir kere ben Ebu Hanife'ye e, nispet edilen hiçbir kitabın Ebu Hanife'ye yerin nispetini kabul etmiyorum. Tamam. Ebu Hanife'den günümüze ulaşmış, onun yazdığı hiçbir kitap yok. Dolayısıyla bu ihtilaflı. Muhammed İbn Abdülbahat bile söylüyor. İhtilaflı olan bir mesele sen delil getiremezsin katli hücce şekilde. Dolayısıyla bu ihtilaflı. Raci olan, Ebu Hanife'den gelen öyle bir görüş yok. Öyle bile olsa kendine çelişirsin. Bu kitapların içerisinde bidat olan şeyler var Ebu Hanife'nin sözleri, sözleri olarak nispet edilen yani fukula içerisinde. Sadece iman meselesi değil. Millet takılmış iman meselesine. Sen bunun içerisine bak Allah'ın keramında bile hatalı sözler var. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin nispeti yanlış ama e, yap nakdi göreceksin. Orada da öyle bir şey yoktur. Buyur. Buyurur. Hiç kimsenin yaratıcının bilinmesinde cehalet özür olmaz. Olmaktan... Evet, hiç kimsenin yaratılmasının bilinmesinde cehalet özür olmaz. Evet. Kim derse ki Allah yok cehalet özür değil. Kim bunda özür diyor ki ne, yaratıcının bilinmesinde. İkinci diye Yaratıcı neyle bilinir? Sadece isimleriyle sıfatlarıyla bilinir. Doğru değil mi? E sen Allah'ın elini inkar edeni kafir görmüyorsun. Aa, istifasını kafir görmüyorsun. Bir varlık sadece ismiyle ve sıfatıyla bilinir. Var mı başka bir şey? E kendinle çelişkilisin. Zaten sen ismini sıfatla tekfir etmiyorsun. Bir de bunu getiriyorsun. İki. Bu zaten Allah'ın varlığıyla alakalı söylüyor. Kimsenin Allah'ın varlığını bilmede cehalet özür olmaz. Evet. Kimseye biz diyemeyiz. Sen Allah Azze ve Celle'yi bilmiyorsun, kabul etmiyorsun. Bir ateiste dolayısıyla sen özürlüs Çünkü zaten adam kabul etmiyor diyor. Ben Müslüman değilim diyor zaten. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Bizim konumuz o değil. İslami iddia edip de şu meselelerde şirk koşan, An anlatabiliyor muyum? Bu nokta budur. İkinci nokta da az önce söylediğim nokta. Eğer sen bunu benim anlattığım, şimdi anlattığım gibi anlamıyorsan tek bir anlayışın kalacak o da. Allah Azze ve Celle'yi bilme. Yani Allah Azze ve Celle'yi bilme ibadetle mi alakalı sadece? Sen bir varlık bilirsin, isimleriyle, sıfatlarıyla aslı olarak bilirsin ve o iman ettiğin varlığa ibadet edersin. E sen bunda kendinle çelişiyorsun. İsim sıfatla tekbir etmiyorsun ki. Hafi meselelerdendir diyorsun. yani Bir kere zaten isim sıfatı o kadar insanların gözünde küçültüp e, alçattınız ki bu sözlerinizle. Hem onun cürümünün farkında değilsiniz. Hem de iki meseleyi birbirine tamamiyle karıştırmışsınız. Bir kere nedir? Allah'ın Allah'ın isim sıfatı meselelerini kafi ederek ehl-i sünnetin akidesini farkına varmadan ayaklar altına aldınız. Hayatını verdiği Bu yolda öldüler. E, İmam Ahmet bu yolda hayatını verdi. Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyenlere reddi olarak Kur'an mahluktur diyenlere reddi olarak hayatını verdi. O kadar eziyet çekti. Yani bu kadar azim bir mesele şimdi günümüzde kafi oldu. Allah'ın müstehane yani. Evet. E, herkes hesabını Allah'a verecek ama bu böyledir yani. İsim Allah'ın isim sıfat ilminin değeri bazı insanlar tarafından özellikle böyle köşedeki kıyıdaki cahil cühelat halebelerden özellikle isim sıfat ilmi tamamıyla gözden düşünülmüş, Bu meseleler kafi görülmüş. Ya sen ibadet ederim diyorsun değil mi bir varlığa? Ya o varlık isim sıfatlarıyla var zaten. Daha bunun ötesi mi var ya? Sen ibadet edecek, etmeden önce, bir varlık söz konusu önce. İbadetten <gülüyor> de önce geliyor, bir varlık söz konusu. Bir varlığa inanacaksın ki ona ibadet edeceksin. İnandığın varlık isim sıfatla oluşur. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyin zahir olduğuna ne delil e e kabul eder ya? Ya Allah için biraz elinizi vicdanınıza koyun. Yani bugüne kadar hiç mi akide anlamadınız? Bu kardeşlere soruyorum. Nasıl bilin öğrendiniz? Nereden öğrendiniz bu dini? Nasıl öğrendiniz? Eğer alimlerden öğrendiniz diyorsan en başta alimlerin sözlerine tahandır bu. Bir kere Eylül Sünnet alimlerine baktığımız zaman bir şeyin bu kadar açık, net olması için ne lazım? Ne istiyorsunuz siz Allah'ın istifası için? Kapı olmaması için? Kur'an'ı mı istiyorsunuz? Sünnet'i mi istiyorsunuz? İcma'yı mı istiyorsunuz? Hiss'i mi istiyorsunuz? Aklımı mı istiyorsunuz? Fıtratımı mı istiyorsunuz? Bütün bunların hepsi Allah'ın istifasına delildir. İbn-i Kayın diyor, iki bin tane ayet var. İki şey, bin tane delil var Allah'ın uluhuna. Baktığın zaman sünnette mütevatir Allah'ın uluhu. İstivası mütevatir. Baktığın zaman selefin sözlerinde icma olarak mütevatir. Akıl bakıyorsun buna delalet ediyor. His bakıyorsun buna delalet ediyor. Fıtrat bakıyorsun buna delalet ediyor. Ondan sonra bu meseleyi kafirleştiriyorsun. Acaba ibadete, ibadetin cüzlerine bile bu kadar bulabilir misin? İbadetin cüzlerine saydığın bu altı şeyi bulamazsın. iddia ediyorum. Akıl, fıtrat, Kur'an, sünnet, akıl, fıtrat, his icma bunla bulamazsın ibadete bu kadar delil hadi sayalım hadi bul bakalım Allah'tan başkasına kurban kesilme. hadi sadece kurban ibadetini bulun bakalım Kur'an'dan var mı deliniz kardeşim kurbanın ibadetine var, He? var. sünnetten var mı, var. akıldan yok, Kur'an inmeseydi bilemezdin ama Kur'an inmeseydi yine Allah'ın uluvda olduğunu bilirdin ya. anlatabiliyor musunuz? şimdi o ibadet dediğiniz var ya hiç özür görmediğiniz Mesellerde bile bu altı şeyi delalet etmediği birçok daha cüz veririm size, birçok. Tavaf etme, hadi kabrin etrafında, hadi fıtrat nasıl delalet etsin bunu. İbadet, ibadet olma noktası ile eder ama ibadetin cüzlerinin ne olduğu hususunda bu altı şeyi bulamazsın. Ama Allah'ın birçok sıfatında bulursun bunu. Ondan sonra geldiniz bu meseleyi kafiye yaptınız. Boşana, gördüğün gibi evvanifeden de nasıl zorlama, hiçbir şey alakası yok konunuzla. Kutu boşuna anladım. Tek kardeş yazmış bu deliller sadece ulubiyyette de cahil. Onun sözü zora okuma be geç onu alın sözü. Ebu'n Fez sözünü bitirdik. Bunlara Allah'ın hücceti peygamberleri göndermekle, kitaplar yendirmekle ve bu, bunların onlara çatması, onların da net, neticede bu melumatı elde etselerdi. İlk meselede sırf melumatı elde etme imkana sahip olduklarına devam etmiş i̇şte olurdu. Biz cehaleti özür, olur. özür gördüğümüz için şirki meselelerde de hatta ben diyorum birisi Allah'tan karşısından rızık istese de özürdür. Bu benim kendi görüşümdür. Ehl-i Sünnet'ten anladığındır. Bu baktığınız zaman bu Sözler bizzat kendilerine hediyedir. Biz zaten bunları getiriyoruz onlara hediyes. Subhanallah. Hani dedim ya İbn Teymiyye diyor ki bir muhalif olmasın ki delil getirsin. Mutlaka o delil kendisine nedir? İyi düşündüğünde hediyedir. Baktığın zaman diyor ki Allah'ın kulların üzerindeki hüccetinin kalkması Kur'an'ın inmesidir. Tamam? İbn Kayyim bu sözü mutlaktır. umumdur. doğru mu? E sen bakıyorsun isim sıfat diyoruz. Yo hariç diyorsun. E sen bir kere bu sözün mutlağını yerine getirmedin. Kendi sözlerine ne yaptın? Kayıtladın. Ondan sonra Allah'ın Kur'an'ı indirmesi, Resul'ünün göndermesi sadece tevhid meseleler devidir. Yoksa bütün İslam mıdır? Bütün İslam. Bütün İslam'dır değil mi? Biliyorsun o e, e, Tarık İbn-i Şihab hadisini. E geliyor Yahudinin birisi Ömer radıyallahu anh'a sizin kitabınızda okumuş olduğunuz hmm. bir ayet var. Biz Yahudilere indirilseydi o günü biz bayram edinir idade edin. Hangi ayet? El-Yevme ekmel tulekum dinekum. Dinin bütünüdür. Doğru mu? Aleyhissalatu vesselam o zaman dinin bütünüyle gelmiş bize. Etmem tu aleykum niyemeti ve radditur lekumul İslam ve dine. He? Baktığımız zaman bütün din. Burada da İbn-i bütün dinden bahsediyor. Değil mi? O zaman sen geliyorsun bütün din e, peygamberlerle hücceti kaldırır. Yani bütün dinin hücceti peygamberlerle kalkar. Bütün din hakkındaki hüccet peygamberlerle kalkar. Ondan sonra diyoruz ki tamam kardeşim peygamberlerle kalkar. Adam iman meselesinde hata yapıyor. Yok hariç diyorsun. O bu konunun şeyin dışına çıktı. E söze birebir muhalefetsin. Bütün bu alimlerin söylediği genel olarak hüccet neyle kalkar? Tabii ki peygamberler bunların mutezilenin mezhebine reddiye bağında söylemiştir. Bak meselelerin hiç asıllarını bilmiyorlar. Tamamıyla asıldan kopan. Bak Hiç haberleri bile yok. Mesela bunlar et tahsin ve takbih el akliyeyn meselesini sor. Yani bunları getiren talebeler için soruyorum. Hiç bilmezler bu meseleyi. Duymamışlardır bile hayatında. İbnül Kayyım'ın bahsettiği bu meseleler. Et tahsin ve takbih. Yani Mortezi'le ne diyor? Akıl diyor sadece, sadece akıl doğruyu ve yanlışı tespit etmek için yeterlidir. Anlatabiliyor muyum? Ehl-i Sünnet de buna reddiye bağında demiştir ki hayır. Sadece akıl yetmez. Birçok ibadet, birçok E, hükümler vardır ki Allah bizzat bildirecek ki biz onun dinden olduğunu biliriz. Sadece akılla bilemeyiz. Dolayısıyla peygamberler getirilmiştir ki hücret insanlardan kalksın diye. Dinin tamamından bahsediyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bunlar ben diyorum ki tamam İbn-i Kayyum'un bu sözünün zahirini alalım o zaman. Değil mi? Geliyor peygamberle hücret kalkmak için. Niye isim sıfatlı hücret kalkmıyor kardeşim? Niye istivada? Niye İbn-i Kayyum'un sözünü dışına çıkıyorsun? Dersen ki bana tamam İbn-i Kayyum'un sözünün mutlak bu. Ama ben diğer sözlerini da diğer ayetlerle birleştiririm, tamam o zaman direkt bununla gelmeyeceksin. Ben de sana aynı itirazı getiriyorum. Ben de İbn-i diğer sözleriyle, diğer ayetleriyle geliyorum. O zaman şurada anlaşacağız. Bu ayet, bu nakil tek başına yetmez. Bu bir, ikincisi sana reddiye babında yeter de artar bile. Çünkü burada bütün dinden bahsediyor. İşte demek ki İbn-i cehaleti özür görüyor burada. Neden? Çünkü bütün dinden bahsediyorsa hüccet kalkıyor ve aynı İbn-i Kayyım sıfatla tekfir etmiyorsa, kader meselesinin birçok cüzlerinde tekfir etmiyorsa, İman meselelerinde tekfir etmiyorsa, meleklerle alakalı bazı meselelerde tekfir etmiyorsa, kabir azabıyla alakalı bazı meselelerde tekfir etmiyorsa, hepsini bunlardan çıkardın. Hepsini bu sözün dışına kendin çıkardın. O zaman demek ki bir kayın diğerlerinde de etmiyor. Bu umut. Ondan sonra bunlar aynı şu meseleye benzer. Hani biz adama diyoruz ki Allah her yerine diyorsun. Kardeşim domuzun karnı bu hariç diyor. Benim cebim o hariç. Domatesin içi hariç diyorsun. Bilgisayarın içi hariç diyorsun. Barlar hariç diyorsun, tuvaletler hariç diyorsun. Yeryüzünde hariç bırakmadın, mekan kalmadı neredeyse. Aynı sözleri böyle. Bütün bu nasları getiriyorlar, Kur'an'la hüccet kalkar. Tamam, Kur'an'la hüccet kalkar diyorsun. Getiriyorlar bu nasları, bak işte alemler demiş Kur'an'la hüccet kalkar. Tamam, Kur'an'la hüccet kalkıyorsa kardeşim, o zaman isim sıfat hariç diyor. Kader meseleler hariç diyor. İman meseleleri hariç diyor. Ahiretteki bazı meseleler hariç diyor. Aynı hani Allah her yerde diyen adam da öyle deyip de yüzlerce şeyi istisna aklıyor kafasına göre. O her yerde sözü kalmadı. Ondan sonra biz bu adamlara soruyoruz. Bu türlü naskar umum üzere midir? Diyorlar ya mesela delil getiriyorlar. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu Kur'an'ı indirdik. Bu indirdiğin anlamını açıyorlar kendilerine göre. Diyorlar ki evet bu Kur'an'ı indirdik. Allah biz bunu indirdik diyor. Ama bu indirmenin delalet ettiği özel bir anlam var. Yani bu sadece indirdik gidin onu alın anlamında değildir diyorlar. Anladın mı? Çünkü Kur'an kendi kendine zaten uyarmak için yeterdir diyorlar. Mesela örnek, biz bu Kur'an'ı indirdik, onunla uyarasın ve kendilerine ulaşanları uyarasın diye. Demek ki Kur'an kime ulaşırsa he? Ya, ya. uyarılmıştır. E Öyle diyorsun, ondan sonra kendi sözüne iki dakika sonra ters yüzün. Ama diyorsun, ismi sıfat ağır. O zaman bu ayet, sana göre de bu ayet umumunun üzerine değil. Bunlara soracağımız ilk soru, bu türlü naslar, hem bu alimlerden yaptığınız nakiller, hem de Kur'an uyarılmak için gönderilmiştir de, diyen naslar. Bunlar umum üzere midir? En başta kendileri umum üzere görmeyecek. Adama diyeceğiz ki ya kardeşim deli ne yapacağız o zaman? Ya Deli bu ayetin dışında diyor. Çocuk, ufak çocuk o da o da dışında diyor. Şimdi sıkıştırıyoruz. İkra altında kalan o da diyor bunun dışında. Bak istisnaları görüyorsun. Kendisine göre de umum değil yani bu. Anlatabiliyor muyum? Umum olsa gelen herkes seccide. Diyorsun ki niye ayette kendisine ulaşan herkes diyor diyor yok diğer naslar bunun dışında O zaman bu ayeti tek başına delil getirme kardeşim. Ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Diğer nastar da bunun dışında tutuyor. Cehaletin özülü olduğu nastar. Sen dersin yok cehaletin özülü olduğu nastar yok. O zaman o nastarı konuşacağız seninle. Hiç bu ayete gelmeyeceksin. Bu ayeti bana tek başına getirmeyeceksin. Bu ayeti delil olarak kabul etmeyeceğim Çünkü en başta sen muhalefet ediyorsun bu ayete. En başta bu ayete muhalefet eden sensin. Bak bu ayette iki tane umum var. Dikkat ettiniz mi? <gülüyor> وَمَنْ بَلَغْ ifadesi ve ulaşan herkesi uyarman için indirdik bu Kur'an'ı. Bak. وَمَنْ <gülüyor> بَلَغْ Men kim burada? Umum. Ulaşan herkes. Doğru mu? Hangi mesele? Hangi meselede ulaşan? Uluhiyet mi ruhiyet mi? Hangisinde? Umum. Ha? Şimdi bak sen bu umumu bizim Türkçede bir tabir var. Parçık pırçık ediyorsun, bırakıyorsun. Hiçbir umum bırakmıyorsun ortada. Bizim Kürtlerin tarihi, alıyorsun diyorsun ki bak umum var, bütün dinin meselelerini kapsıyor. Sen diyorsun ki fukuh meseleler bunun dışındadır, değil mi? Bakıyorsun akide meselelerde, isim sıfat kaderdeki bazı meseleler, imandaki meseleler, hepsi bunların dışındadır. Sadece tuttun, sadece ne yaptın? Uluğuyeti askıldın. Bu mesele olarak, bir de insan olarak, orada da umum var. Dedik mesele olarak bütün umumları kapsıyor, bütün meseleleri kapsıyor değil mi? Kuran'ı indirdik uyarman için. Demek Kuran içinde ne varsa onunla uyarılmışsınız sen. Fıkıh, akide dediğin, hafif, zahir dediğin hepsini kapsıyor. Tuttun bu mesele olarak onunlaştırdın Bir de bu ayet şahıslardan bahsediyor bize. Hangi şahıs? Bütün şahısları içeriyor değil mi? Ulaşan herkese. Ama sen bütün şahısları koyuyor musun bunun için? Hayır diyorsun. Deli, deli, ya yok canım o hariç, onu kastetmedim ben. İkra altında yok, onu kastetmedim. Bula, yok Hatta bazıları kölde yaşıyorsa na yok o da hariç falan yeni İslamcılar yeni İslamcılar onlar da hariç mahvettim baktım yani şimdi ne deliyor başka şu fazla zaman bu kadar vermiyorum senin varsın bir de o dersinde bu alakasını işteyim ama tam konuşmamıştım ama Ahmed'in hamdani dokunana makbul söyledi bunu Cehlak'ın alakalandırmıştı ben de zaten İmam Ahmed söylüyor Kur'an makbuldür diyen kafirdir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 çok bir de. O yüzden ehli sünnet böyle bakmaz. Ehli sünnet dine bir bütün bakar. Şimdi Allah'ın kelamı mahluktur dediğin zaman kelam kelam nedir? Allah'ın Allah sıfatıdır. Ya e dolayısıyla sen mahluk dedin bir cihetten Allah'a mahluk demiş oldun. Şimdi bunu rububiyete mi sokacaksın? isim sıfatı mı? Kafana göre takıl ben karışmıyorum. Kendin düşün derdimi. Anladın? Mı? Derdini kendin düşün, beni ilgilendirmez. İki erişne de böyle isim sıfatta özül özül bunlar sonradan çıkmış. Bir insan kabire de secde etse, bir insan kabire de secde etse, kabirden yardım da istese, rızık da istese, bana rızık da ver dese, bana çocuk da ver dese, cehalet özürdür. Bilmiyorsa özürdür. Risalet inmediği müddetçe özürdür. Adam alırsa ayetteki nasları mahlukatlara yaratmıştır naslarını. Şimdi eğer sen dersen ki bu adam başlı başına fıtrata ters, fıtrata ters olan çok şey inkar ediyorlar ondan. Fitrata tersarjce ulughiyat tidak. Zatul uluhi eden, zatul uluhi inkar eden, mereka fitrata mukalifat. Mereka, Maya mereka tekte kafir. Tidak. Ondan sonra baktığınız zaman, alim dari sebelumnya tidak ada. Ibnu Kaim, Ibnu i̇bn khususnya Ibnu Taimiyah rahim Allah. Kata-kata itu mutawatir. Di bidang akhirat. Dunia akhirat akhimi. Zatul uluhi ini sudah tidak zaten Zatul uluhi ini sudah zaten ada. Zatul uluhi ini sudah tidak ada. Zatul uluhi ini sudah Geçmişte böyle bir şey hiç bilinmiyor. Konuşulmamış bile. Yani konuşulurken de ayrım edilmeden konuşulmuş. O anlamda konuşulmuş. Ama böyle ayrım anlamında dünya ahiret ahkamı bunların hiç nasla hiçbir alakası yok. Tamamıyla bütün naslara ters yani Baştan sona akidinin ruhuna terstir bu. Çünkü bu insanlar öyle çelişiyorlar ki içerisinde. Mesela cehalet özürdür, özür değildir deyip de dünya ve ahkam ahiret ahkamını ayıranlar. işte biz onlara ahirette Hükümüne karışmayız. Dünyada da kafir diye müşrik diye isimlendiririz. Ki bunlar da aralarında ihtilaftır. Müşrik mi deriz sadece yoksa kafir de desek olur mu? Neyse. Müşrik diyene alalım sadece. Müşrik deriz diyenler kendi aralarında acayip çelişki içerisindeler. Şimdi bazıları İslam'a yeni girene müşrik demeyiz diyorlar. Bazıları deriz diyorlar. Bu kadar, Bir kere demeyiz diyenler başlı başına kendi başlarıyla nedir? Çelişkilidir. Kardeşim Sen niye yeni İslam'a giren müşrik demiyorsun? O vasfi işlemi müşlük de, ahiretteki şeyi ücreti kâmesinden sonra. Ama o vasıf onda varsa müşlük de. Çünkü sen ne diyorsun? Bir insan şirk koşunsa müşriktir. Nasıl diyorlar zina edene? Şimdi çürük bir delilleri var zaten. Hiç yani ehlü sünnetle yakından uzaktan alakası olmayan diyorlar ki nasıl ki diyor hırsızlık yapana bir sarık deriz kardeşim, hırsız deriz diyorlar. Zina edene zaniy deriz diyorlar. Var mı o Zina etmişse zina ismi ne alır? He? Doğru değil mi? Doğru. Sariks'e hırsızsa, hırsız ismini alır. O zaman dolayısıyla müşrikse de müşrik ismini alır. Bakıyorsun. Bu kayde baştan sona ehli sünnetle zaten hiçbir alakası yok. İlmen tamamıyla çürüttün. Ama ondan ziyade kendileri muhalefet ediyorlar o kayde. Sen diyorsun yani şimdi çocuk şirk işlediği zaman müşrik mi, çocuk haric diyorsan, adım o zaman şu kaydeyi net mutlak kullanamazsın. Müşrik, şirk müşriktir. Sen sadece müşrik demiyorsun ki ona ahkamı da uyguluyorsun dünyada. Ama her hırsızlık yapana ahkamı uyguluyor musun dünyada? Adam yarım dinarın altında çaldığı zaman Ayşe'den gelen rivayet, La tutta o yedü sariku, yedu sariki yed illa fî rub'i dinarin fesaiden. Çeyrek dinar ve üzerindekilere. Şimdi çeyrek dinarın altında kesti adamı. Sarık dedin mi ona? Hadi diyelim ki dedin hırsız. Dünya ahkamı uyguluyor musun? No.